Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir.